İyi günler. Görüşmelerle nasılsın Karagöz'üm? İyidir acıvart. Yanaş sana hava hadislerim var. Öyle mi? Neymiş bakalım? Diyorum ki bu programın reklamını yapalım. Reklam mı? O da nereden çıktı şimdi? Ben dün Taksim meydanındaydım. Ee? Yürürken aşağı doğru. Ee? Baktım bir kamyon yanaştı yolun kenarına. Açtı arka kapağını. Ee? Ee deyip ikide bir lafımı kesme acıvart. Ee yani devam et Karagöz'üm. Baktım arkada bir eşek. Ya senden iyi olmasın. Öyle iki kulaklı dört ayaklı. Sonra? Baktım dört beş kişi tuttu eşeğin dört yanından. Başladılar yerendirmeye. Meydanın ortasına. He ya, tam ortasına. Görmeyeli meydan bayağı değişmiş ha. Ben de öyle düşündüm. Baktım eşeğin indi aşağı. Biri de ters bindi üzerine. Hadi canım. Bizim hoca misali yani ha. He? he sonra baktım heybesinde de şarkı kaseti. Çıkarıp oradaki millete dağıttı. Kaset. Kaset, bildiğin kaset ya da CD neyse işte. Meğerse adam yeni çıkardığı CD'sinin reklamı olsun diye böyle bir şey yapmış. Ha, şimdi anladım olayı. Ben de dedim ki koca Karagöz, helalem eşekleri taa Taksim meydana getirip üzerinde biniyor, reklamını yapıyor. Sen niye boş duruyorsun? Diyorum ki şöyle biz de reklam yapsak da. Daha çok kişi bizi dinlese, hem dünya radyonu reklamını yapsak, hem bizim reklamımızı yapsak, patronların da hoşuna gitse, bizim maaşa zam yapsa, hiç fena olmaz mı birader? Fena olmaz kara de. Ben bu yaştan sonra eşeğe fren bilemedim efendim. Sen de taktın eşeğe yani eşeğe. Ne şey kardeşim eşek nereden çıktı ya ne eşeğe? E sen dedin ya reklam yapalım diye. Ya yapalım dedim de illa eşek demedim ki e, ben daha başka şeyler düşündüm. Hmm. Öyle değil. Söyle bakalım. Ne düşündün? Yani mesela bizim Nasrettin Hoca'nın... Hani ...madem eşekten yola çıktık... ...başka fıkraları da var. Onlardan bir şey yapabiliriz. Mesela sesimin arkasından koşuyorum... ...adlı fıkrası var ya... ...fıkrası var ya... Hatırlıyamadım. Ya hatırlatayım sana dur şimdi. <gülüyor> Hoca ikinci ezan okumaya başlar da... ...o sırada bazı komşular evlerin önünden... ...birbirleriyle konuşup... ...sanki ezan sesini duymuyor gibi davranırlar. Hoca da sesini daha da yükseltir... Ama bakar ki fark eden bir şey yok. O tarafa doğru koşmaya ve koşarken de ezanı okumaya devam eder. Neden koşarak ezan okuduğunu soran komşularına da sesimin nerelere kadar gittiğini merak ettim de arkasından koşuyorum der. <gülüyor> <gülüyor> e, Güzel de biz bunu nasıl kendimize uyarlayacağız karakır? Dinle şimdi o zaman. Biz de çıkacağız Taksim Meydanı'na. Başlayacağız hem programı yapmaya hem de koşmaya. Ben arkadan sen önden. Sen önden ben arkadan. Ne yapıyorsunuz diyenlere de. Karagöz'den ancak paçayı kurtardım. Yetişin diyeceğim. Yok yahu. Sesimiz size geliyor mu diye merak ettik de. Arkasından koşuyoruz diyeceğiz. Dinlemeyenlerin rengi değişecek. <gülüyor> İyi değil mi birader? Yani bilmem ki Karagöz'ün. Bu yaştan sonra öyle meydanlarda falan koşmak sanki bana göre değilmiş gibi geliyor. O zaman neden herkes ayrı ayrı yönlere gidiyor, fıkrasını yapabiliriz. Dünyanın dengesi bozulmasın diyen hocadan yola çıkarak. Anlıyor musun? Bu sefer de sen meydanın bir ucuna, ben de diğer ucuna mı koşacağız? Yok ya taktık koşmaya. Koşmam deniyor ya birader, bu da başka bir yöntem. Her önüne gelen program yaparsa kimyanız değişir, beni atar. ...mideniz kalkar diyeceğiz. Sonra da yapıştıracağız sloganı. Akla durgunluk veren... gönül serinleten program... ...Hacivat ve Karagöz burada. Belki bu olabilir bak. Olabilir olabilir. Mükemmel olabilir. En sonunda da parayı veren... ...Düdyun Çalazlık yapabiliriz. Tabii. <gülüyor> bu patronlara yönelik bir reklam olacak. İyi de Karagöz'üm... Paramızı alıyoruz ki, düdüğü çalıyoruz. Tabi ondan önce testi kırılmadan kulağa çekme reklamını yapacağız ki bu düdüğü çalar kısmı işe yarasın. Ha, anladım. Biz kulağı şimdiden çekeceğiz. Yani ola ki parayı vermezseniz düdüğü çalamayız diye şimdiden tedbirimizi alacağız. Aman karar gözüm aman tamam tamam. İstersen bu reklam sohbetine bir son verelim biz. Son verelim yerin kulağı var. Aslında tümden sohbete son verelim. Çünkü zamanımız dolmuş. Vakti riayet edelim. Vakti riayet etmek mühimdir birader. Tabi riayet edelim. Hadi bitirelim programı. Efendim geldik muhabbetin sonuna. Her ne kadar sürçülü ishan ettikse... Affolat! Affola. Tamam abicim şimdi sondaki anonsları yapıyoruz. Bak Savaşçım en ucuzu bu. Seslendirme sanatçısı bu pot kırmayalım. Kapanışı bununla yapıyoruz. Her şey iyi gidiyor. Hadi bakalım. Yazan Tuba Ceyhan Kara Duman. Buyur abi sen. E, <gülüyor> <buyurun>. Aynen aynen <gülüyor> buyurun abi. Seslendiren Savaş Bayındır. Serkan Öfsür. Teknik yönetmen Kadir Çiftçi. Ya Serkan. Paris şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya. Abicim <gülüyor> <benim gözümün gülüyor> gürültü yapma. <gülüyor> stüdyodayız abi. <Hadi. gülüyor>